bahsettiğim farkı görünüp ve daha kavramlı kılmak için daha kapsamlı bir kar karşılaştırma gerektiği açık. Bu da buranın yani yapabileceklerim dahilinde değil. O nedenle aslında Hegel'e belki biraz zamanımız kalacağını da ama aslında Hegel'in düşüncesinden hareketle Hegel'in düşüncesine ve Hegel'in iddia ettiği üzere orada üstesinden gelinmiş, ancak düşünülmemiş olarak bırakılan unsura işaret etmeye çalışacağım. Evet, Hegel kavrayarak ...yaşamın üstesinden gelmiş gibi görünmekle birlikte gerçekten yaşamı düşünebilme bilme imkanından... E, ...insanın varlık sorusuna vereceği yanım çerçevesinde bu soruyu açık bıraktığını düşünecek zannediyorum. Şimdi, e, Koç'a bu bölümün daha çok faydalı olarak da de o onun düşüncesi içerisinde negel'e dair bir iz sürebilecek miyiz diye sorulayacağım. Şimdi haydalar açısından bakıldığında yine bir nokta önemli. Bu da haydalar öğrenme hasta derisi ve fenomelogik yöntem çerçevesinden yola çıkmış olmaları da kaynaklanan her türlü doğalcı ya da biyolojik e, perspektiften yaşamı alan bir dünya görüşünü e, aslında yaşamı yaşam temelinden anlamaya girişmediğini ve bu zorunluluktan yoksun olduğunu işaret ediyor. Fakat Haydiger ki bunu söylerken, yani biyolojinin ya da yaşam bilimlerinin bir şekilde yaşamın kendisi bakımına veri alamayacağını söylerken yaşamın kendi başına, kendisi olarak düşünmenin zorluğuna işaret edecek. Burada hem içeriksel hem de yöntemsel bir zorluk olduğunu dikkat çekici, içeriksel olarak kendisinin ne olduğunu belirlemek yöntemsel olarak da ne şekilde yaşayana özgü yaşamsal karaktere erişebilir olduğumuzu belirlemek temel zorluklar olarak nitelenecek. Dolayısıyla da yaşama dair sorgulama sahici bir anlamda ne antropolojik ne biyolojik ne de psikolojik bir zeminden yürütülebilir diyecek. Bu günlerde de yaşama dair sorgulamanın varlık bilimsel zemine çekilmesi gerektiğini ve varlığı anlama imkanı olarak düşürülmesi gerektiğini söyleyecek. Erken döneminde kaybeden, özellikle bu boyunca, işte acı otelesi, ithal gibi düşünürlerle e, iştigal ettiğinde e, yaşam meselesi felsefece düşünülmesi gereken bir mesele olarak karşısına çıkıyor. Ancak burada yaşamın nesneleştirici yani bir nesne olarak neliğini e, sorgulayan, bir bakış açısından ele alınması gerektiğini de söyleyecek. Bunu söylerken aslında keşfettiği şey özellikle Aristoteles okumalarından da yola çıkarak şey, yaşamın her zaman ilişkisel olması. Peki yaşamın ilişkiselliğiyle ne kastediliyor? Sanırım burada da açmaya çalışacağım nokta ama öncelikle şu ayrıma işaret etmem lazım. Burada ilişkiselliği katınlı olarak yönelimsellik yani doğru olma, bir şeye doğru olma üzerinden kurduğunu göreceğiz ve yönelimsellik üzerinden de kurduğu için. Aslında unut hadi bilincin diline getirelim. Yani bilincin dünyaya doğruluğu ya da da insanın dünyaya doğruluğu olarak anlayalım. Bu bir kendinden başkalaşma süreci ya da bir diyalektik işletme asla girebilecek aslında. Dolayısıyla Hegelci temel Gördüğümüz yapı bundan oldukça farklı. Yani olay yönelsellik bilincin bir şeye doğruluğu bakımından değil, bilincin kendini nesnesinden ayırması yani ayır edici olması üzerine kuruluyor. Ve ayrım işin içine girdiğinde de ister istemez diyalektik işlemeye, yani diyalektiğin ya da çelişkinin işler ve dönüştürücü etkinliğiyle karşı karşıya geliyoruz. Yolların sadece temelde ayrıldıkları nokta bir göreceli kavramının Hegel'de ne derece, ne anlamda e, olduğunu soracak olursak, o ancak ayrım koymak ve ayrımında kendini bulmayla karşımıza çıkarabilir. Ama bu Heidegger'in yönetimsellik yönelimsellik e, yapısına işaret etmiyor. Şimdi bu farkın üzerinden bundan sonra söyleyeceklerimde düşünmek gerekecek. Şimdi Heidegger'in erken dönemine baktığımızda yaşam ilişkiselliğinde yani yaşama olarak... ...yaşam olarak değil de yaşama olarak, fiili anlamında yani ihtimam göstermeklik ya da işte Almanca'da Zorge olarak yani bir şey için ve bir şeye ihtimam göstermi olarak anlaşılıyor. Bu da aslında varlığarlarla ilişkiselliğimizde kendi varlığımızın ile karşılaşmanın bir zeminine işaret ediyor. Ve bu karşılaşma zemininde de dünya mefhumu ya da dünyanın kendisi bir şekilde açılmalıdır. Dolayısıyla dünya yaşamın anlamının ve bağlamsağının kuruluşunu <gülüyor> dinliyor haydiler. Ve yaşam her zaman Dünya ufkundan anlaşılabilir hale geliyor. Yani dünyanın bir dünyada, dünya içinde hep bir şeyle ilgileniyor ya da bir şeye itina gösteriyor. Ve bu yapıların bütünlüğü olan ihtimam göstermek dediği yapı içerisinden yaşam, anlam ya da kavranılır hale gelecek. Tam da bu bağlamda Heidegger gene erken döneminde yaşamın ancak o faktistesinde ya da olumsal yaşam olarak e, düşünülebileceğini öne sürecek Ve burada olumsallık ile kast edilen aslında yaşamın yani zaten hep benimki olması bakımından anlaşılması, bu da dünya içinde olma bakımından açığa çıkan ilkan, ilkanların dahilinde yorumlanmış olması anlamına geliyor. Yani kısacası yaşam artık benimki olması bakımından ancak o ufkun benim yaşamım ...benimki olan ya da benim varlığıma göndermesi bakımından anlamlı olacak. Sonuç olarak haydi gelince çalışmaların varacağı nihai sonuç şu şekilde ifade edilebilir. Dazayn yani dünyada olmanın ontolojik bedelimi yaşam ve yaşama zemininden kurulabilir değildir. Ancak ters düşünülebilir, yaşama ancak dünyada olma zemininden anlaşılabilir. Bu daha sonra artık varlık ve zamanda şu şekilde e, dile getirecek. Onu da burada okuyayım anlatılıyorum. Yaşam bizatihi bir varlık minvalidir ama özü gereği ona erişim dazaynı içinde mülkülür. Yaşamın ontolojisi olumsuzlayan bir durum yolunda icra olunur. O sadece ve sadece yaşamanın olabilmesi için ne olması gerektiğini belirler. Yaşamın ne bir var mevcut olur ne de aynı zamanda aynı Öte yandan da zaynı ontolojik olarak belirlemek için onu yaşama olarak ele almak mümkün değildir. Bir şey olarak artı, yani hep bunun ötesinde başka bir şey olarak. Yani kısacası insanın varoluşunu dünya içinde olmasını ve bir açıklık olarak kendi dışında olmasını ve hep her daim kendi dışında olmasını yaşama bir şey daha eklemleyerek anlayamaz. Yani, İnsanın varlığı, yaşam artı bir şey daha değildir. Yani rasyonel yaşam değildir Şimdi, eğer yaşama yaşamı düşünebilmenin imkanı insan ve diğer canlıların varlık tarzlarını, var olmalarını betimleyecek ya da ona işaret edecek bir ayrıma, hatta radikal bir ayrıma dayanıyorsa, İnsandan başka olanı insan merkezciliğine düşmeden tekrar, bu tuzağın içine düşmeden nasıl düşünebileceğiz diye soruyorlar ki. İnsanın dünyası ve hayvanın yaşamı ayrımı, aslında dünya ve yaşam farkını ifade ediyor bu ayrım. Ne şekilde düşünülmeli? Heidegger gene temel kavramlarında bu sorunlara ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma yürütüleceğimizi söylüyorum Yaşam, kendi yanılığında kısıtlı bir tarzda, yani hayvanın varlığına, yaşayan canlı varlığın, e, varlık tarzına işaret etmek. Dolayısıyla bütün e, eser boyunca hayvan ve hayvanın hayvansallığıyla kast edilen şey canlı bir şey olmak ve onun yaşamı e, dile getiriyor. Dolayısıyla yaşamla, e, yaşam, mı düşünürken aslında hayvanın hayvansallığını düşünmemizi ve bunu daha ancak karşılaştırmalı bir tarz içinde düşünebileceğimizi öne düşüneceğimiz. Dolayısıyla aslında mesele burada iki şey benzerlikler üzerinden hayvanı ve insanı örneğin benzerlikler üzerinden karşılaştırarak değil, var olanların varlığı zemininde ele almak gerekir Yani insanın insanlığı ile hayvanın hayvanlığı nereden kaynaklanır sorusundan ele alınca. Kaydedildiğiniz derslerdeki ana hedefi dünya kavramına ilişkin bir soruşturma yürütebilecek. Böylelikle öne sürdüğü üç tezin ışığında dünya kavramı açılanıyor. Dolayısıyla aslında bütün dersler yaşamla iyi ünlü yani, bir kısmı yaşamla ilgili gibi görünürken asıl hedef dünya mevhumunun açılanması sebebelidir ve burada ister istemez Hayvanla insanın aynı dünyada diyelim ki aynı duvara mı baktığımız ya da aynı dünyayı paylaşan ve bir arada olan varlıklar olup olmadığımızı da sormak durumunda kalır. Ve tam da burada aslında yaşam kendi izlerini kısmen açınlarca tam anlamıyla asla açmayacak. Şimdi dünya kavramı bakımından yaşamın ya da yaşam da kapsayacak şekilde dünya ekseninden bulunan anlaşılmasını şöyle üç tez de öne sürüyor. Bir tanesi taş dünyasızlığı, hayvan dünya yoksulluğunu, insan ise dünyaya biçim vermeyi imlemesi bakımından ele alıyor. Dolayısıyla burada derdimiz aslında taş, hayvan ya da insan değil, tam da taş olmakla hayvan olmak ve insan olmanın imlediği dünya ya da dünyasızlık ya da dünyadan yoksu olma kavramları. Dolayısıyla yaşam yaşayan, canlı var olanlar dünya kavramına referans ile açılanır ve zaten yaşam dünya kavramı belirginleşsin diye bir arka plan olarak sunulur. <gülüyor> Zira varlığı yaşamadan ibaret olan hayvan, dünyası olup da ona sahip olamamayı imler. İlginç bir tezir ama ayrıntılarına çok da şu anda gelmeyeceğim. Yaşam, Kısacası Hayyder e göre ancak kısıtlı bir tarzda yani hayvanın var olma tarzı dahilinde anlaşılabilecekler ve dünya kavramına referansa belirlenebilecekler yaşam sonluluk içinde düşünülür. Bu da aslında Hegel'de tam olarak ayrılacakları noktaya yani sonluluk ve sonsuzluk meselesine açılıyor. Kısacası insanın ve hayvanın varlığı, türksel bir ayrıma işaret etmektedir, ki, ontolojik bir ayrıma işaret etmektedir. Hayvan kendi varlığını üstlenmekle bağlı olmayan var olmadır. Onun için kendi varlığı bir sorunun üstlenilmesi gereken ya da olmakla yükümlü olan, bunların bir soru bile teşkil etmediği ya da bir sorun bile teşkil etmediği bir var olma tarzıdır. Öyleyse o sadece yaşamadır diyecek. Araştırma, metafizik düşünme geleneğine hakim olan insanı hayvansal kökenlerinden ayırt edecek türsel bir ayrım veya öz üzerinden yürütülemez dedi. Haydiler açısından baktığımızda. Dolayısıyla insanın varlığı rahatsızlar olmakla tanımlandığında ise Haydiger burada Hegel de birlikte idealizmin yolunun hazırlandığını söyleyecek. Olmak bilmekle bağlanmış, öznenin varlığı üzerinden varlığın anlamı kendini bilme olması bakımından kesinlik ve hakikate hakikatte taşılmıştır. öne sürdüğü şekilde Hegel felsefesinin Batu mebedesini tarihselinde işte doğru noktasına taşıması ve tamamına erdirmesi ve günümüzde işte kara delik yani ne düşünürsek onun doğrunda aslında düşünüyoruz şeklinde bu e, doğrua eriştirme e, yorumu tam da ile karşılaşmasının aslında bize arka planını sunar. Yani bir dönem aslında Dönem derken de zamansal bir aralığı kastetmiyoruz. Varlığı düşünme yolunda açılan bir imkan Hegel'de tin kavramıyla, muhtar kavramıyla ve idealizmle birlikte üstü, kaparmış ve tamamlanmış bir şekilde e, gösterilmiştir diyecektir. Dolayısıyla insanın varlığı sorusu insanın özne ve ben olması bakımından e, Hegel tarafından yanıtlanmış. Ancak insanın insanlığı, yani insan olmasının anlamı, var olmanın anlamı üzerinden açık kılınmamış ve tam da bu nedenle sorun düşünülmek üzere açık bırakılmıştır Heidegger'e göre. Dolayısıyla Heidegger'in bir filozofla karşılaşma aslında. onda düşünülmemiş olanı tekrar düşünme ve o düşünülmemiş olanı bir geri çekilme hareketi olarak ele almamız gerekecek. Dolayısıyla Heidegger'e karşılaşmasını da bu çerçevede ele alacağız. Dolayısıyla <gülüyor> Heidegger'e göre hala Hegel bütün düşünme sistemi içerisinde düşünülmeden bırakılan bir unsur söz konusudur. O da aslında sonsuzluğun anlamıdır. Her ne kadar sonsuzlukla kavranmış olumsuz. İşte haydi bu sorunun açıklığında yeniden insanın varlığını düşünmeye çağrı yapar. Bu çağrıya uygun düşünme, insanın varlığını diğer var olanların varlığından ayrı bir özelliğe veya yapıya göndermez. Bu noktada insanın insanlığını ayırt eden bir belirlenim veya yüklenme başvuramayacağımız için de diyalektiğin işlemesi yani insansal olan ile on yanın karşılıklı belirlemesi söz konusu da edilemez. İnsanın varlığının yaşamdan ya da hayvansallıktan başladığı, belirlemelerinin karşıtı ile eşkiselgi daiminde ortaya çıkan gelişiminden üretilemez. İnsanın varlığı, yaşaması, yaşıyor olması, yaşamsal işlev ve belirlenmelerinin evet. öz gelişimi üzerinden kendini göstermez. Yani Heidegger okutuğumuzda gelişim içinde bir varlıkla karşı karşıya ya da kendi varlığını öz gelişimi olarak anlayan ya da kavrayabilen bir tarih ya da kendilik anlayışıyla karşı karşıya değilizdir artık. İnsanın varlığı kendini yaşamdan ayıran, yaşamın üstesinden gelerek kendini belirleyen dediğinden, <gülüyor> Yani kendinden başka olanın üzerindeki etkinliğinde, onu özümsemesi ve kendine mal etmesinde, başka olan da kendiyle olması hareketinde de açıkçası gelişim fikri olmadığı için gösterilemez. Haydredi açısından insana özgü varlık tarzı ya da minvali, tarihsel olmayla, ile, varlığı kendi için mesele olmayla ile hayvanınkinden artık başka bir yoldadır. Zira varoluş insanın varlık tarzını bildirir, o olmakla yükümlü olan, ve çerçevesinde kendi olma imkanı olan var olma biçimini ifade eder. Yani var olmanın artık bir yükümlülük olarak üstlenildiği bir var olma tarzına işaret eder. Bu anlamda da salt yaşamdan, sadece yaşamadan ayrılmıştır insan. Burada tabii insana yapılan bu varlığının nasıllığı, kendisi içinde soru olan, sorun olan bir var olan bağlamında anlaşılmıyor. Dolayısıyla antropolojik bir ...vurgu yapmadığını söylememiz gerekir. Dolayısıyla varolunun anlamının açıklandığı mevki, konum ve zamandır. İnsana özgü varoluş. En azından erken düşüncesinde. Kısacası Heidegger için insanın insanlığına özgü varolmak ipi... ...yani insanın varlık tarzı yaşama değil, varoluş, eksistans diyecektir. Peki Hegel'de varolanların varlığı yaşam olarak mı düşünülüyor? Heidegger biliyorsunuz 30-31 kış döneminde vermiş olduğu Hegel'in Tilenin Fenomüsesine ilişkin derslerinde Hegel'in yaşam varlığına ilişkin şöyle bir yorumda bulunuyor. Hegel'de varlığın özü yaşamdır. Yaşamın akışında bireysel biçimlerin varlığa geçişi ve zaten hep yaşam tarafından yok edilisi, işte bu döngü yaşamın özünü bildirirler. Var olanların varlığı öyleyse Hegel'de yaşam olarak düşünülmüş. Yaşama atfedilen sonsuzlukta, kendine kendinden başka olandan, kendi bilinci olarak geri dönüş hareketinin elimselliğini, yani içsel ayrımlarının bütünlüğü olarak anlaşılıyor. Heidegger'in okuması ama kısmen de haklı tabii ki. Egev'de yaşam varlık ile bir tutulmuş. Heidegger'in deyişiyle, yaşam kendini kendinden üreten ve kendini hareket içinde sürdüren, var eden varlıktır. Hakiki varlık yaşamdır, Egeber'de. Devamında Haydiger kendi tezinin tam karşısının Hegel'de bulunduğunu dile getirir. Varlığın özü zamandır der Herkese. Oysa Haydiger'e göre Hegel'de zamanın özü varlıktır ama sonsuzluk olan varlık. Yani aslında yaşan. Varlık, zamanda ve zaman olarak belirlebilmesi bakımından zamanın özüdür. Varlığın özü, kendinden başka oluşunda kendiyle özdeş olmalıdır. Varlık ya da sonsuzluk, zamanın özü kılınarak varlığın ...zaman olarak ve zamanla belirşi mümkün kılınmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada aslında sonluluk ve sonsuzluğa ilişkin bir tartışmanın içine düştüğümüzü hızla görürüz. Ve zaten bu derslerde de, yani Hegel'in telinolojisine ilişkin derslerinde de daha yer... ...tam da Hegel'in nasıl becerip de sonsuzluğu, sonluluğa nazaran daha kökensel bir sorun olarak ele aldığını sorar. Yani aslında Heidegger açısından sonluluk kökensel bir meseledir ve sonsu, sonluluk sorunu sorunsalı üzerinden felsefe düşünmesini yürütmek durumundadır. Ama hegede tam da ters. Hegel'in bunu başarabilmesindeki ya da Hegel'in bu şekilde düşünebilmesinin sebebi aslında olumsuz ve olmayan ilişkin soru ışığı yani varlık sorusundan ziyade olumsuz ve var olmayan ilişkin, olmayan ilişkin soru ışığında sonsuzun yani oradaki olumsuzluğu da vurgulayarak açık kılınmasıdır. Ve sonsuzun bu şekilde de hakikate yani olumsuzun gücüyle hakikatine erişmesidir. Bu nedenle de soru aslında Heidegger'e göre öz bilinçin kendi olumsuz varlığına temellenmiştir. Bu nedenle bütün şey, fenomenolojiyi aslında ve hatta Hegel'in he he felsefesini bir öz bilinç meselesi olarak görür. Bunda da kısmen hata edinmektedir. Çünkü hep öz bilinç aşılması gereken e, uğraklardan sadece biridir. Kısmen özetlersek aslında haydeler bir noktada öz bilincin bir geçit sunduğunu fark eder. Bunu bir uğrak olduğunu fark eder. Ancak onun sayesinde doğal yaşamdan, tinsal yaşama evrilmek mümkün kılınır. Ve bu da ekolojik yaklaşımın terk edilişinden ziyade zirveye taşınması anlamına Yedik ya varlık egolojik ve daha sonra da teolojik, ontoteolojik olarak e, betimlenir. Dolayısıyla varlığın özü olarak görülen yaşam sorusu mutlak dil, yani kendini bilen bilme, mutlak bilme kavramıyla tüketilmiş olur. Hakikat mutlak bilmenin mevcudiyeti de kendini hakiki biçimde göstermiş. Aslında Heidegger'e varlığın özü ya da ufku ya da açıklığı olan zaman kendi üstüne kapalarak. Kendini kavramın bilginin kapsayıcı sonsuzluğuna teslim etmiştir. Ve dolayısıyla zaman da içerilmiş, kavramın içinde içerilmiş olarak tüm gerçeksizliğiyle öne sürülmüştür. Aslında bakın bu nasıl ki öyle. Eee Heidegger temel kavramlarında bir kez daha Hegel'e göndermede bulunuyor. Yani iki metin üzerinden <gülüyor> aslında karşılaştırmayı göstermeye çalıştım. Metafizik temel kavramlarında bir kez daha Hegel'e gönderme yaptık. Ve bu gönderle şunu söyle, mutlak koşulsuz sonsuz, tin kavramının insanın özünü açık kılmaktan ziyade bu mutlak sistematik, organik kavrayış ile kararlığını ettiğini öne sür. Zira insanın varlığına özgü sorun olarak tanınamaz hale gelmiş, teskin edici sonsuzluğa dönüşüm yolu hazırlanmak Hegel'in bu Hegel'in Batı Batumen gelişiminin sonucudur aynı zamanda. Bu sorun, sonsuzun kavranabilirliğine ilişkin aşırı güvenimler. Felsefenin sonu ve ereği sonsuzluğun kavramasında gizdir. Sanki varlık meselesi, tim kavramıyla kendini, e, ölümü kapsayan ve onunla sarsılmayan sonsuzluk, yaşam olarak kavramış, gizini beyan etmiş, gerçekleştirmiş ve sonuçlandırmıştır. Ancak bu noktada, paydiler pek de açık kırmadığı bir şekilde şunları söyler. Sonuçlanmamışlık, sonluluğa bir kusur veya utanç olarak değil, etkili bir güç olarak ait. Sonluluk diyerekte imkansızlıklar ve onun yanılsamak karakterini işaret eder. Zira sonuçsuzluk, zeminsizlik ve hakikatin perdesi, bir anlamda ben bunu kökensel olarak, yanılmaz adileti olarak e, anlıyorum, son Sonuç olarak bir karşılaştırma e, çağrısından aslında şimdi Ege'de kısmen değinebileceğim. Heidegger'e göre zaten metnin sonunda kısmen tarihe işaret edecek, e, temel kavramlarında insanı bir geçit, geçiş olarak yani tarih olarak yorumlayacak e, Heidegger. E, bu çerçevede Heidegger'e göre tarih, geleceğin açıklığında kurulur. Yani kapsanmışlığında değil, bir e, kavramışında değil, onun açıklığında kurulabilir. Hegel'de ise geçmişin kavranmış bir tarih. Böylelikle tarih zamanın hakikati ve zamanın hakikati ve özü olarak anlaşılır. Kaydelerde yaşam ancak zamanın ve dünyanın oluşundan açık Hegel'e göre yaşamın son gelmez tekil sonluk biçimleri meydana getirişindeki sürekli içeren devinimi zaman. Yani zaman yaşamın çelişkisinin hareketinin belirşi olması bakımından yaşama dayanır. Zaman. Zamanın asli varlığı veya ölü ise sonsuzluk, yani yaşamın tinidir. Hegel'de yaşamın kendisi ancak yaşam kavramında açık kılınanır. Bu ise ancak kavramın yaşamı varsa böyledir. Susan Sorkan'ın bir kitabında, e, Conchalpich of Motion diye bir kitabında, Hegel'in doğadaki organizma kavramını çarpıtarak onu kavramlara da uygulamaya çalışmadığını, bu şekilde anlaşılmasının yanlış bir yorum olduğunu ifade etti. Hegel'in doğa bilimini organizma kavramını doğanın nesnel yaşayan yapılarından türetme ve sonrasında kavramlara dair sıradan anlayışımızın yeniden kuruşuna izin vermeyi içermektedir. Kavramlara dair anlayışı doğadaki organizma yapısı üzerinden yeniden kurmaktaki amaç, aynı canlı organizmalar gibi kendi hareket ve devinim ilkelerini barındırabildiklerini, kısacası onlar gibi gelişebildiklerini gösterebilmektir. Yaşamı düşünmek, onu felsefe ifadeye getirebilmek, ancak bu işe girişirken de onun kendisi olarak, yani yaşamı yaşamdan yakın parçalara çözmeden, yaşamsal bütünlüğü kuran hareketin sürekli ve de girişi bakımından düşünmek nasıl gerekiyor? Bu aslında yaşamın kavranması veya kavramın yaşamı meselesine işaret ediyor. Ama kavram ve yaşam burada aslında baştan ayrı olan, Iki terimin ya da iki edimin yaşamak ve kavramak anlamında ilişkisinin dışsal tarzı kurulması olmamalı. Aslında iki terimi ayrımları içinde kuran ilişki meselenin kendisi tam da konu edilmesi gereken ve üstüne düşünülmesi ve işletilmesi gereken mesele. Kısacası Hegel açısından baktığımızda yaşam yaşama anlar. Dolayısıyla yaşamın bütün gizemi aslında kendi ...içimizde, içimizdeki yaşamda ya da dışarıda süren yaşamda kendini göstermektedir. Yaşamı tanımak için de yaşam gerekir. Eğer kavramlarınız yaşamı yakalamaya uygun olacaksa yaşayan kavramlar haline yaymaktırlar. Ve burada yaşayan kavramlar sadece bir metafor değildir. Yani sadece anlamda yaşamalarını kasteder. Bu yüzden yaşam, dolaysız varlığıyla değil, gerçekleştirilmesinde edemsellik kazanır. Felsefede, yaşamda, praksistir. Kaçılımlı olarak da tavizlerdir. Hegel için da yaşamda, özgelişimsel olması bakımından edimseldir. Her ikisi de kendi hareketinin ilkesidirler. Hem amacı hem de zemini olmak bakımındandır. Bu nokta önemli çünkü açıkçası minibar ben de bilmiyorum ama karşılaştırmayı ve Hegel-Haydiğer karşılaşmasını e, Aristoteles'in edim, edimsellik ve praksis mefhullarına giderek düşünmek gerekecektir ki Haydi erken bölümünde bunu yapmaktadır ve dolayısıyla Heidegger'in Aristoteles ilişkisine bakmak gerekecektir ve orada neyi dönüştürdüğünü iyi anlamak gerekecektir ki Hegel'den okuşunu da fark edelim Çünkü de aynı Aristoteles olduğu gibi bu kavramların izini sürmektedir. Hegel'in tarihsel bir tarzda var olmayı, tarihselliğinde kendini bilme yani kendini kendi tarihinin hareketini <gülüyor> tanımı olarak Anladım. Bu, tiğinin kendi doğal yaşamıyla olan meselesini etik bir yaşama evlilerek çözmesiyle bağlıdır. Tarihsellik, öz yaşamın içsel hareketi içinden gösterilir. Bu içsel hareket, kendisi ve başkası iç ve dış ayrımının ve çelişkisinin içerilip aşılmasıdır. Yaşam doğallığında bu sonu gelmez döngü olarak organik doğayken, yani kısaca organik doğan tarihi yoktur, Yaşam, tinselliğinde sonlu belirlenilerin içsel kavramışı olarak, bütünlüğü yani sayıcı sonsuzluğuyla. Tinsel yaşam bir başka bir işte, kendi tarihselinde öz gelişimi kavrayan, kendi öz gelişiminde onun için yaşamın başkalığını, dışsal varlığını ve bu dışsallık olarak vücut buluşunu mesele eden, mesele edişinin aldığı şekillerde dünyasını normatif olarak kuran ve etik yaşam içinde tanıyan, ve böylelikle yaşamın içsel da kendi oluşunu kavrayan yaşamın tiğnidir. O tarihselliğinde sonluluğunun var ve belirlenimlerinde tükenmeyen, kendi sonlu belirlenimlerinde sergilen ve kendini belirleyen yaşamın özgür soluğu tiğnidir. Tiğnin teen sonsuz yaşamı imlediğini düşünecek olursak, tiğnin sonsuzluğunun aslında özürsediği kendi sınırları ve sonlu belirlenimleri bağlamında gerçekleşen yaşamdan başka olmadığını da görebiliriz. Buradan bir yaşam felsefesi, yani dediği bir yaşam felsefesi olarak çıkarabilir miyiz, o da ayrı bir gerektirir. Kısacası yaşam dış sağlığını doğada, edimsel bağlanışının tarihte, yanın özünü kavramda, tinselliğin ise etik yaşamda, mutlak bilgisinde sanat, din ve felsefe Sonsuzluk, tinin öz gelişiminde kavrayarak dönüştürdüğü yaşamdır. Bu ise aslında yaşamın içsel hareketinin yakalanışında kavranan, Yaşama özgür düzenin, yanım bir yaşamdaki kapanışlıktan sıyrılıp etik yaşama, tihsel özgür yaşama çözülmesi değildir. Teşekkür ederim.